An oğuz bilsin, Bismillahirrahmanirrahim. İnne alhamdülillahi ve nasla ve nasla Ve nas oğuz bilsin, min şurur en füsünabim seyata amadına. Men yehitil lahuh falamuzillale ve men yudul falahadiyle. Ve işhedu inna ilahi llaahu waheedu la shirikele. Ve işhedu inna muhammedan abduhu ve rasuluh. İmaa bat. Fı inna istaqal hadis kitabullah ve khair al muhammedin ve ve şer al umurı ve kulla ve kulla bidâa zâllâle ve kulla zâllâle fil nars. dersimizde Nisa suresinin 153. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: Kitabehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Muhakkak ki Musa'dan da bundan daha büyüğünü isteyerek Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi de. Böylece zulümleri sebebiyle onlara yıldırım çarptı. Sonra onlara apaçık deliller gelmesinin ardından buzağı ilah edindiler. Ona rağmen biz onu affettik. Çünkü biz Musa'ya apaçık delil ve yetki vermiştik. Katade Rahimullah diyor ki, ''Gökten kendilerine özel bir kitap indirmesini yahut Allah'ı apaçık göstermesini istediler. Onları yıldırım yakaladı, yani öldüler.'' Mücahid-i Rahimullah'tan daha başkalarından gelen e, rivayetler var. Bu konuyla ilgili farklı ayetlerden de nazı olmuştur. İlerleyen süreler gelecek. Burada kendilerine gökten bir kitap inmesiyle kasteli. Normalde e, Musa sana Tevrat verilmişti zaten. İşte levhalarla da gelmişti. Onlar işi daha da yokşa sürmek için e, şöyle bir istekte bulundular. Yani İsrailoğulları... Allah azze ve celle bize öyle bir kitap göndersin ki ey falan oğlu filan Allah sana şunu emrediyor. Ey falan oğlu filan Allah sana şunu emrediyor diye hepsine özel olarak ayrı ayrı yani Allah'ın her kişiye özel emirde bulunmaya dair böyle uçuk istekleri olmuştu. İşte bu olumsuz istekleri yüzünden onları yıldırım çarptı. Onlar yine Allah azze ve celle'yi kendilerine apaçık göstermesini de istediler. Yani bunlar iman etmek için ee, işi yokşa sürmelerinden dolayı. Süt diyor ki eğer gerçekten Allah'ın Resulü ise Musa Aleyhisselam'ın getirdiği sayfa gibi sen de bize gökten içinde yazılan bir sayfa getir dediler. Yani bunu da müşrikler Muhammed ve Vesselam'a söylediler. Musa Aleyhisselam nasıl onlara işte levhalar getirdi. Yani Rabbi ile konuşmaya gittiği zaman e, levhalar getirdi. Aynısını Muhammed ve Vesselam'dan da istediler. Bu ayette Allah Azze ve Celle Kureşli müşriklerin bu tip isteklerini Musa ümmetinin başına gelenleri hatırlatarak e, reddediyor. Yani tehdit ediyor. 154. ayette kesin söz vermiş oldukları için Tur'u onların üzerine kaldırmıştık. Onlara o kapıdan secde ederek girin dedik. Ayrıca onlara cumartesi de taşkınlık etmeyin diyerek Onlardan kuvvetli, sağlam bir söz aldık. Katade diyor ki, bu kapının Beytülmaktis'in kapılarından biri olduğunu konuşurduk. Onlara cumartesi günü balık yememe ve avlanmama emredilerek başka şeyler helal kılındı. Müslim el-Batin diyor ki, Tuğru onların başları üzerine melekler kaldırmışlardı. Yani tevbe etmediklerinde bu daha onların başına geçirilecekti. Sütli şöyle anlatıyor. Onlar secde etmeye kabul etmeyince Allah dağ onların üzerine düşmesini emretti. Dağın kendilerini kapladığını görünce secdeye kapandılar. Bunun üzerine Allah onlara merhamet ederek dağ üzerlerinden kaldırdı. Dediler ki Allah'ın kendisi sebebiyle azabı kaldırdığı secdeden daha fazla sevdiği bir secde yoktur. Böylece secde ettiler. 155 Onların o sağlam sözlerini bozmaları... Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, nebileri haksızca öldürmeleri ve bizim kalplerimizde perdeler vardır demeleri, aksine küfürleri sebebiyle Allah onları mühürledi ve pek azı hariç iman etmezler. Yani iman eden ancak çok az kişi olur. Bizim kalplerimizde perdeler vardır demeleri de, işte tıpkı günümüzde bazı insanların kendilerine Kur'an ve sünnet nasları hatırlatıldığında, uyarıldığında işte biz bunları anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz demeleri gibi bir söz. Yani bizim kalplerimiz perdelidir, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Anlamıyoruz ne dediğini anlamıyoruz diyorlar. Çünkü anlamak istemiyorlar. Katade diyor ki burada onların vermiş oldukları sözü bozmaları ve hakikati anlamadıkları kastedilmektedir. Onlar Allah'ın emirlerini bırakıp peygamberlerini öldürdüklerinde, ayetlerini inkar ettiklerinde ve Ahitlerini, verdikleri sözleri bozduklarında Allah onların kalplerini mühürledi. Bunları yaptıkları zaman da onları lanetledi. Yani haşa Allah azze ve celle hiç kimseye zulmedici değildir. Yani birilerinin kalbini mühürlüyorsa bunun sebebi kendilerine apaçık hidayetin gelip de bundan yüz çevirmeleri sebebiyledir. Yani hak ile batıl arasında kişi hakka batılı görür fakat batılı tercih eder batıl bir yol tutar. Bu batıl yol tutmasından dolayı Allah onun kalbini mühürler. Artık ona güneş gibi delirle getirsen artık anlamaz olur. Yani gerçekten bu sefer kalpleri kılfı hale gelir, mühürlenmiş hale gelir. Allah anlayıştan kör eder. Mesela bu ümmet içerisinde de münafıkların anlayıştan mahrum edildikleri bildirilir. Bunlara Kur'an ve sünnet nasları tebliğ edildiği zaman anlamazlar. Kulakları vardır işitmezler, gözleri vardır, görmezler. Hakkı da söylemezler. 156 Ayrıca onların küfürleri ve Meryem'in aleyhinde çok büyük iftira atmaları sebebidir. Yani bu mühürlenmenin bir sebebi de bunlardır. Küfürleri yani hakkı bile bile inkar etmeleri ve Meryem'in aleyhinde çok büyük iftira atmaları yani İsa aleyhisselamı doğurduğu zaman işte iffetsizlik suçlamasında bulunmaları gibi. i̇bn Abbas radiyallarına da Meryem'e zina iftirasında bulundular demiştir. 157. ayet, bir de diğer bir sebep, bir de onların muhakkak biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih'i öldürdük demeleri sebebiyledir. Kalplerinin mühürlenmelerinin sebebi, bir sebebi de bu. Halbuki onu ne öldürdüler ne de onu astılar fakat onlara benzer gösterildi. Muhakkak onun hakkında ihtilafa düşenler bundan şüphe içindedirler. Onların buna dair bir bilgileri yoktur. Ancak zannına uymaktadırlar. Doğrusu onu kesin olarak öldürmediler. İbn-i Abbas radiyallahu şöyle diyor. Allah Teala İsa aleyhisselam'ı göğe yükseltmek isteyince, İsa aleyhisselam odasından içinde 12 havarisi bulunan diğer bir odaya, başından sudamlar bir şekilde geçti ve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 İşlerinden yaşça en küçük olan bir genç kalkınca ona otur dedi. İsa Aleyhisselam aynı, şeyi, aynı soruyu tekrar edince yine aynı genç kalkıp ben dedi. Ona tekrar otur dedi. Üçüncü defa aynı şeyi sorunca o genç kalkıp ben dedi. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam işte sen olsun dedi. Tamam yani sen ol dedi. Ve İsa Aleyhisselam'ın benzerliği onun üzerine bırakıldı. Yani Allah Azze ve Celle o genci İsa Aleyhisselam'a benzetti şekil olarak. Sonra da İsa Leisam evin küçük bir penceresinden göğe yükseltildi. Yahudilerin onu araması üzerine bu genci alıp götürdüler. İsa Leisam zannederek bu genci alıp götürdüler. Onu öldürdükten sonra çarmağa gerdiler. Onlardan bazıları İsa Leisam'ın İsa iman ettikten sonra onu 12 defa inkar etti. İsa Leisam demişti ya aranızdan bazı havarilerden seslenirken aranızdan bazı beni 12 defa inkar edecek. Bu oluyor yani. Bundan sonra insanlar üç fırka ayrıldılar. Bir fırka, Allah, yani kendisi, bir süre bizimle beraberdi, sonra göğe çıktı dedi. Bunlar Yakubilerdir. Diğer bir fırka, Allah'ın oğlu bir süre bizimle beraber idi, sonra Allah onu göğe yükseltti dedi. Bunlar Nasturilerdi. Yani Hristiyanların Nasturiler kolu. Sonuncu fırka, Allah'ın kulu ve Rasulü aramızdaydı dedi. Bunlar da Müslümanlardı. Kafir iki fırka Müslümanları öldürdüler. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderinceye kadar İslam gizli kalmıştı. Yani Nasrulliler ve Yakubiler e, galip gelmişlerdi bu Müslümanlara. İşte Hristiyanlar bu şekilde devam edenler idi. 158. Aksine Allah onu kendisine doğru yükseltti. Şüphesiz Allah aziz ve hakim olandır. Bu İstiva ve fevkiyet delillerinden birisidir. Allah Azze ve Celle'nin fevkiyet sıfatı, yani yukarıda oluşu, kat semanın ve arşın üzerinde oluşunun delillerindendir. Allah Azze ve Celle burada İsa Aleyhisselam'ı öldürdüğünü iddia edenleri yalanlıyor. Onu ne astılar? Yani çarmıha girdikleri de, öldürdükleri de İsa Aleyhisselam değildi. Bilakis onu Allah Kendisine yükseltti. Ber refa'ahullahu ileyhi kendisine yükseltti. Yani Allah semada demektir bunun manası. Herkes bugün şunu bilir ki İsa Aleyhisselam semaya kaldırıldı. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın kaldırıldığı yerin kendisinin katı olduğunu bildiriyor. Ber, ber refa'ahullahu ileyhi. Allah bilakis onu yani İsa'yı kendisine yükseltti. Kendi katına çıkardı. Mücahit dedi ki, Allah İsa Aleyhisselam'ı diri olarak kendisine yükseltti. İbn-i Abbas radiyalanmadan, İsa Aleyhisselam 33 iken semaya kaldırıldı demiştir. Bu rivayette İsa Aleyhisselam'ın kıyamet gününden önce yeryüzüne nuzul edeceğinin delillerindendir bu ifade. Çünkü 33 yaşında kaldırılmaz demek şu manada. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın konuşmasını, insanlara konuşmasının mucize kılındığını bildiriyor. Mehde ve kehla. Yani Mehd, beşik demek. Beşikteyken konuşması bir mucize. Yani beşikte olan bir çocuğun konuşması bir mucizedir zaten. Yani olağanüstü bir hal. Ayettir. Delildir. Beşikteyken konuştu. Meryem aleyhisselama e, iftira attıkları zaman, onu suçladıkları zaman, o ona işte susma orucu, eskiden susma orucu varmış. Susma orucu tuttuğunu söylediler. O da konuşmadı ve çocuğa işaret etti. İsa Aleyhisselam da onlara cevap vermişti. Oradaki konuşması bir ayet dedi, deliliydi mübibet delillerinden. Yani bu bir olağanüstülük. Tamam. Ve kehla diyor. Olgunluk canında konuşmasında bir üstünlük kıldık diyor Allah Azze Celle. Olgunken konuşmak herkes için normaldir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın Dolayısıyla 33 yaşında veya 30 küsur yaşında diyelim semaya yükseltilmez. Şayet ölmüş olsaydı böyle bir mucize gerçekleşmiş değil. Yani olgunken konuşması mucize olacak İsa Bir olağanüstülük olacak yani. Sıra dışı bir hal olacak. Halbuki e, olgun bir kimsenin, yaşı 30-40 olan kimsenin konuşması gayet doğaldır. Ama semadan indirildikten sonra konuşması bak bir üstülüktür yani insanlar onun öldüğünü iddia ederken, kafirler böyle iddia ederken, bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi nüzul edip de konuşması, aynı Beşik'te konuşması gibi sıra dışı bir hadisedir. Dolayısıyla onun kehil hali, kuhul hali, Arap dilinde kuhul, kırklı yaşlarda başlar. Kırkta başlar yani, olgunlukça. Evet. Sonraki ayet daha açık. 159. ayet Nisa suresi. Kitab ehlinden her biri andolsun ki onu ölümden, ölümünden önce ona iman edecektir. Kıyamet günde de onlara şahit olacaktır. Kitab ehlinden her biri andolsun ki ona yani İsa Aleyhisselam'a ölümünden önce iman edecektir. Yani bu iki şekilde anlaşılabilir. Her kitab elinin kendisinin kendi ölümlerinden önce iman etmesi. Yani ayetteki ifade böyle bir manaya müsait. Veyahut da İsa aleyhisselam ölmeden önce kitab her biri buna iman edecek. Bu da sünnet naslarında gelen şeydir. Yani mütevatir naslarda İsa aleyhisselamın ahir zamandan üzül edip de kitab ona iman edeceği bildiriliyor. Çünkü domuzu kıra, öldürecek, e, cizeyi kaldıracak, haçı kıracak. Bunlar zikrediliyor. Bunlar ne demek? Yani Hristiyanlığı iptal edecek. Domuzu öldürecek. Yani e, İsa Aleyhisselam'ın dininde neyi bozdularsa bunları iptal edecek. Cizeyi kaldıracak demesi ise artık Müslüman olmaktan başka bir şey kabul edilmeyecek onlardan. Yani kitapsız konumuna düşecekler artık. Onlara kitap ehli gibi muamele edilmesinin sebebi İsa Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylemelerinden ötürü. Aslında küfürdeler değil mi? Yahudiler ve Hristiyanlar aslında küfürdeğer. Ama ne diyorlar? Biz İsa Aleyhisselam'a iman ettik. Diğerleri Musa Aleyhisselam'a iman ettik diyorlar. Nasıl bu ümmette münafıklara Müslüman gibi muamele yapılıyor? Aslında iman etmemiş bir küfür şirk içerisinde ama Müslüman olduğunu söylüyor adam. Nasıl bunlara Müslümanmış gibi zahirde muamele ediliyorsa kitap ehline Kitapsız kafirlerden farklı muamele edilmesinin sebebi de bu işte. İsa Aleyhisselam nüzul edince böyle bir seçenekler artık kalmayacak. Cizeyi kaldıracak. Ne demek? Kitap ehliyle savaşıldığı zaman, onlar e, onlara galip gelindiği zaman üç seçenek sunulur. Ya Müslüman olursun, ya esir edilirsin, köle edinilirsin Müslümanlara, köle olursun veya da zimmet hakkı yaparsın, ee, yani Müslüman devlete cizye vergisi ödeyerek kendi ibadetlerinde, kendi haklarını e, güvence altına alırlar. Müslümanların güvencesi altında olurlar. Bunlardan birisi. Cizyeyi kaldıracak demesi işte artık böyle bir seçenek olmayacak. Ya Müslüman olacak ya öldürülecek. aynı da köle, yani kita, e, kitapsız kafirlerin konumu gibi olacak durumları. İsa Aleyhisselam'ın durumu bu. Yani kitap ehlinden her birisi, yani İsa Aleyhisselam nüzul ettiği zaman, kitap ehlinden her biri Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Ona iman etmeden ölmeyecek. Yani kitap ehli bu şekil. Yani İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce, yani buradaki ölümünden önce ile kastedilen kable mevtihi ifadesi İsa Aleyhisselam'a dönüyor buradaki zamir. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce. Bu ayette İsa Aleyhisselam'ın e, ölmediğinin delillerindendir. Çünkü kitap ehlinin imanı gerçekleşmedi. Allah Azze ve Celle bildiriyor ki ölümünden önce kitap ehliliğinden her biri iman edecek. Allah vaadinde e, yalan söylemez haşa. Yani Allah'ın kitabındaki bir ayet bu. Kur'an nasıyla sabittir ki İsa Aleyhisselam ölmeden önce, yani kıyamette yakın zamanda nuzul etmeden önce ölmüyor. E, yani o muhakkak nüzül edecek, ölümünden önce kitap ehli ona iman edecek. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, burada İsa aleyhisselamın tekrar dünyaya geleceği kastedilmektedir. Kur'an'ın tercümanı, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın tefsirde hakkında dua ettiği i̇bn Abbas radıyallahu anh'a böyle söylüyor. Sahabeden de zaten buna muhalif bir şey yok. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan zaten merfu hadisler sabit. İsa aleyhisselamın nüzül edeceğine dair i̇bn Abbas radıyallama'dan diğer rivayette, İsa aleyhisselam tekrar yeryüzüne gönderildiği zaman onun ölümünden önce Yahudiler ona iman edecektir demiştir. Ebu Ureyre radıyallama'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Nefsin elinde olana yemin ederim ki yakın bir zamanda Meryem'in oğlu adil bir idareci olarak inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizeyi kaldıracaktır. Mal o kadar çoğalacak ki kimse malı kabul etmeyecektir. Bir secde dünya ve içindekilerden daha değerli olacaktır. Sonra Ebu Ürer radıyallahu bu ayeti zikretti. Dilerseniz şu ayeti okuyun dedi. Yani ölümden önce kitap elinden her biri ona mutlaka iman edecek ayetini. mücemi bin Cariye radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, İsa bin Meryem aleyhimesselam, Deccal'i Lüt kapısında öldürecektir demiştir. Ee, bu konuda pek çok rivayetler var biliyorsunuz. Dimeşk taraflarında Minaretul Beyda'ya inecek iki meleğin kanatları omuzlarında İsa Aleyhisselam. O sırada ikamet kamet getirmiş olacak e, imamlardan Mehdi'dir. İsa Aleyhisselam'ın özlediğince Mehdi ona ey ruhullah, ey yalan ruhu geç namazı sen kıldır diyecek de o diyecek ki hayır siz birbirinize imam kıldınız. Yani bu ümmet birbirine imam kılmıştır. Namaz sen kıldır diyecek. Bu şekilde namazı kılacaklar. Bu namazı kıldıktan sonra hemen dışarıda Deccali Deccali İsa Aleyhisselam'ı görünce diyor hadiste tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Ondan kaçacak fakat onu İsa Aleyhisselam kalacak ve Lüt kapısı denilen yerde, babul Lüt denilen yerde Deccal'i öldürecektir buyuruluyor. Burada e, hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit, hem Ebu Hureyre Radiyallahu sabit bir rivayet daha var ki, yani tebliğ açısından e, bizim üzerimize bir e, vebal olarak gelen bir e, hadis bu. E, sizden diyor, İsa'ya yetişen diyor, onu nüzul ettiği zaman yetişen diyor. Benim selamımı ona söylesin. Yani ona yetişecek olan olursa İsa Aleyhisselam'a işte Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana selamı var diye selamı iletin diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bunu Ebu Hureyye radiyallahu anh de söylüyor. İşte muhakkak o nüzul edecek. Eğer yetişeniniz olursa deyin ki Ebu Hureyye'nin sana selamı var. Evet. Evet. 160. ayet, Yahudilerin zulümleri sebebiyle ve çok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları nedeniyle kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Helal kılma ve haram kılma tamamen Allah Azze ve Celle'nin yetkisindedir. Yani insanların reyleriyle falan değil. Yani insanlar bugün bu dairede gayet geniş davranıyorlar. İşte, ee, haram kılınan şeyler zararlı olduğu için haram kılmıştır, pis olduğu için haram kılmıştır falan filan. Hiç alakası yok. Yani illaki e, illet bu olacak diye bir şey yok. Yahudilerin Allah yolundan alıkoymaları, birçok kimseyi alıkoymaları ve zulümleri sebebiyle kendilerine aslında helal kılmış şeyler haram kılındı. Şimdi insanlar illet uydurmaya çalışıyorlar. İşte içki niye haram kılındı? Şu sebepten falandan filandan. İşte sarhoşluk kötü bir şey. İşte vücuda şu zararlar var falan filan. Böyle değil esasında. Yani gerçek sebep bu değil kastım. Çünkü Muhammed ve Vesselam'a kadar bir sürü peygamber geldi geçti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bile içki uzun bir süre serbest idi. Helal idi yani. Ve içiyorlardı. Belli bir şeyden sonra Allah Azze ve Celle bakın ayetinde onun günahı faydasından çok. Bunda fayda var ama diyor. Onun günahı faydasından çoktur diyor. zarar demiyor bakın. Zararı faydasından çoktur demiyor Allah Azze ve Celle. Günahı faydasından çoktur. Yani Allah onu haram kıldı artık. İşte Yahudilere helal kılınan, aslında helal kılmış olan pek çok şey de zulmetmeleri sebebiyle, isyanlar sebebiyle kendilerine haram kılındı. Bu ne demek? Yani sana aslında çok faydalı bir şey olabilir. Sen bundan istifade ediyorsun, faydalanıyorsun. Ama Allah cebbardır. Yani dilediğini işleyendir. Dilediğini emreder, dilediğini yasaklar. İç yağlarının mesela Yahudere haram kılınması gibi. Yani Allah onlara devletini haram kılmıştı. Bu ünette serbest. Eğer zararından dolayı haram kılmış olsaydı bu ümmete neden serbest? Deve eti, deve sütü, bunun gibi. Yani burada aklın kesinlikle rolü yok. Helal kılma, haram kılma tamamen Allah'ın yetkisindedir. Allah dilediğini emreder, dilediğini serbest bırakır. İşte zulmetmeleri sebebiyle de Yahudilere e, helal kılmış bazı şeyler haram hale gelmişti. Mücahit diyor ki, burada kendilerini ve başkalarını Allah'ın yolundan çevirmeleri kast Allah'ın yolundan alıkoymaları. Yani hem kendilerini alıkoydular hem de başkalarını. Buna daha önce şu şekilde işaret etmiştik geçtiğimiz derslerde. Mesela alimlerini ve rahiplerini Rabler edindiler. İsrailoğulları, ehli kitap, bunlardan bahsedirken Allah Azze ve Celle böyle diyor. Alimlerini ve rahiplerini Rabler edindiler. Ee, bu raddeye götüren şey ilmi sadece belli bir sınıfa. Mesela hoca sınıfı vardır ya bizde. Yani onlar da rahipler, hahamlar, din adamları sınıfı vardır. Din namına onlar hükmeder. Maalesef bizim aramızda da bu tip şeyler oluşuyor. Mesela hoca sınıfı diye bir şey oluşuyor. Aslında hoca sınıfı diye bir sınıf yok İslam'da. Evet, ilim sahiplerine, ilim sahibi olmayanların, yani kendisinden daha iyi bilen kimselere, bilmeyenleri saygı göstermez falan vardır ama hoca sınıfı diye özel bir sınıf yok. Bu sebeple sahabe arasında Şeyh Ebu Bekir denmiyordu. Şeyh Ömer, Şeyh Osman denmiyordu bunlara. Bunlar kardeşler. Müslüman kardeşler. Yani sahabenin hepsi birbirinin kardeş. Ama kimisin mi, kimisinden fazla. Şeyh Abdullah bin Mesud demiyorlar. Yani Abdullah Hoca demiyorlar. Ebu Bekir Hoca demiyorlar, Ömer Hoca demiyorlar. Yani böyle hoca sınıfı yok. Özel tahsis edilmiş ayrı bir e, sınıf yok. Sahabe aslındaki, tabiin aslındaki bu yapı bozulup da halk arasında işte hoca sınıfı, alimler sınıfı, şeyhler tayfası oluşunca din ister istemez bunlara yıkılır oldu. Yani dinle ilgilenenler bunlar. İnsanların diğer e, bunların dışında kalan insanların yani medrese ehli, ilim talibi olmayan, ilimle ilgilenmeyen kimseler ise avam sınıfı olarak Kur'anla ve Sünnetle irtibatları kalmadı. Yani Yahudilerde ve Hristiyanlarda kınanan durum bu ümmetin başına geldi. Kur'anla ve Sünnetle yani alimler bir şey söylemese bu ümmetin hiçbir alakası olmayacak neredeyse. Yani evinde Kur'an dersi yapmıyor, Kur'an'ı Allah'ın kitabını okumuyor, mealini okumuyor, tefsirini okumuyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumuyor Müslümanlar. Ancak işte Hoca Efendi bazında birkaç tane hadis söylerse bundan haberdar oluyor. Veya takvim yapraklarından işte kültür olarak, sanki bir hikaye veya fıkra okur gibi takvim yapraklarında hadis okursa okuyor. Ümmetin e, yani... Hayatta bulunmuş gayelerindeki yegane rehber olan şeye karşı tavırları maalesef bu hale gelmiş durumda. Kur'an ve sünnette irtibat böyle uzaklaşmış halktan. Ama bir ilim sınıfı var. ilmiye sınıfı var. Yani ayrı bir sınıf oluşmuş. Biz böyle bir sınıfa karşı değiliz. Bakın yanlış anlaşılmasın. Yani ilimle ilgilenen birlerinin olması bu konuda uzmanlaşanların olması Allah'ın emridir zaten. Biz bu sınıfa karşı değiliz. Böyle bir sınıfı Avam'ın suistimal etmesine karşıyız. Yani böyle bir sınıfa Kur'an ve sünnetle ilgilenmek sadece alimlerin, ilim talebelerinin işidir. Diğerlerinin Kur'an ve sünnetle ilgisinin olmasına gerek yok şeklindeki bir anlayışa karşıyız biz. Çünkü kitap ehli bu yüzden alak oldular. Kitap ehlinin alimler sınıfı, rahipler sınıfı, ibadet ehli, ilim ehli olan önde gelenleri, bu ayrı sınıfı, Tevrat sadece onlar biliyordu orijinal dilinde. Peygamberleri hakkındaki bilgileri sadece onlar biliyorlardı. Allah'ın hükümlerini sadece onlar biliyorlardı. Yani diğerleri pek ilgilenmiyordu. O sınıfa tamamen yüklemişler bu işi. Kitapla alakaları yok. İbrahim'ince bilmiyorlar vesaire vesaire. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi bu ilmiye sınıfı bozulunca, ki bozulmaya çok müsait. Neden? Çünkü e, böyle bir sınıfın ayakta olabilmesi için halk bunlara maddi destek veriyor. Bunlar icabında çalışamıyor çünkü kendilerini bu işe vermişler. Bunlar çalışamayınca dünyalıklarını karşılama işi diğerlerine düşüyor. Diğerleri bunları karşılıyor. Diğerleri karşılayınca bunların ağzı, dili diğerlerine karşı bağlanıyor. Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara artık tebliğ edemez oluyorlar. Çünkü hak olan bir söz söyleyecek, söylerse belki ondan gelecek bir maaş var, kesilecek. Bundan yıkmaya başlıyor. Yani menfaat ilişkisine dönüyor bu. Bu sefer hakkı söyleyemez oluyorlar. Hakkı söyleyememenin adı da aynı günümüzde olduğu gibi işte fitne çıkarmamak oluyor. Maslahat. He. Maslahat. Aslında bu doğru maslahat ama evet. neyin maslatı? Dinin maslatı değil, senin maslahatın. Kendi maslahatlarını dinin maslatı gibi takdim etme gündeme geliyor ondan sonra. Maslahat için. Dinin maslahatı değil. Din gidiyor kardeşim. Kimse umursamıyor bu dini. O zaman nasıl bir formül buldular? Dini tahrif ettiler. Din tahrif ettikleri zaman kimsenin haberi olmayacak. Çünkü Kur'an ve sünnetle ilgileri yok. Kur'an ve sünnetle ilgileri olmadığı için dini rahatlıkla tahrif ettiler. Dolayısıyla kendilerini, kendi nefislerini Allah'ın yolundan alıkoydular böylece bir. Kendileri onlara amel etmediler. Amel etseler ağırlarına gidiyor çünkü. Amel etmediler. Amel etme işlerini de insanların kardeşim yani bilseler Allah'ın kitabını, peygamberlerin sünnetini bilseler ya dinde böyle, siz niye böyle yapıyorsunuz diye sorarlardı değil mi? Bunun önünde nasıl engellediler? Dini tahrif ederek, haramı helal yaparak, helali haram yaparak. Din bu. Bak biz de bunu yapıyoruz o yüzden. Böylelikle işte bakın, İslam'da bir nizam var. İlim ehliyle e, takılacak tavırla ilgili. Nedir bu? Şahitliğine güvenilir kimse olacak. Yani alimlerin vasfı Allah Azze ve Celle kitabında bildirmiştir. Adaletle şahitlik ederler ilim sahipleri. Yani melekler, Allah melekleri ve ilim sahipleri adaletle şahitlik ederler. Şimdi demek ki Allah'ın dinine şahitlik edecek olan ilim ehli, yani Kur'an'ın hükmü şudur, e, sünnetin hükmü budur, sayhi şudur, zayıfı budur diye şahitlik edecek olan ilim ehli adil olacak. Yani ne demek adil olması? Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan. Günahları arleni olarak işlemeyen kimse. Günahsız olması değil bak. Masum olması değil. Büyük günahları açıktan işlemeyen veya küçük günahları açıktan işlemekte ısrar etmeyen, devam etmeyen kimsedir. Yoksa günahsız, hatasız kimse olmaz. Her Ademoğlu hata edicidir. Fakat hatada ısrar etmez. Kendisine hata beyan edildiği zaman, delillerle açıklandığı zaman bunda ısrar etmemesi gerekir, hakta dönmesi gerekir. Adil bir şahit olmaz. Ondan sonra işin ehli olmaz. Zikir eline sorun diyor Allah Azze ve Celle. Yani o işin ehli olana sorun. Ehil olacak. Adil olacak, ehil olacak. Aranan şartlar bunlardır. Bu yeterli değil. Bu o alimin kendisi için yeterli. Soran kimse için yeterli değil. Yani müstefti için yeterli değil. Müsteftiye bir şart daha var. Delilini soracak. Delilini sorduğu zaman kendisinde garantiye alıyor. Delili ne? Mesela şu mesele müftiye gitti. Müftide dedi ki haramdır. Peki bunun haram olduğunun delilini ne? Yani ne dediğimiz şu yüzden. eşya asıl ibahadır, ibadette asıl hürmettir. Eğer ibadetle alakalı bir şeyse, ibadetle ilgili bir konuda bu böyle yapman meşrudur diyorsa, bunda delili nedir deriz. Çünkü ibadette asıl olan haramlıktır. Allah ve Rasulü bir şeyi helal ve meşru kılmadıkça onunla ibadet edemezsin Allah'a. Diyelim ben kuşluk namazı kılacağım. Müftüye soruyorum. Kuşluk namazı kılmak caiz midir? O da caizdir diyor. Ben diyorum ki delilin nedir? Çünkü ibadette asıl olan haramlıktır. Delil bilmedikçe o ameli yapamazsın. Müftü meşrudur derse bu yeterli değil. Delil lazım bana. O da diyecek ki işte Allah Resulü Aleyhissatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şöyle yapmıştır. iki rekat kılmıştır. sekiz rekat kılmıştır. Neyse. Gelini söyleyecek. Ha tamam demek ki Allah Resulünün şeyi bu. Davranışı bu. Ben buna neyle kanaat getiriyorum? Şahidimin adil olmasından dolayı. Kendim görmedim ben Allah Resulü Aleyhissatü vesselamı. Ama aradaki şahidim adil o bir adilden rivayet ediyor o başka bir adilden rivayet ediyor Isnat dediğimiz, adil kimselerden rivayetiyle şahitlerin şahitliğine itibar etmeyi Allah emretmiştir şahitler güvenilir ise ama şahitler güvenilir değilse satan yiyici kesimse <gülüyor> diyanete gidiyor adam işte ölülere Fatih'e okuyabilir miyiz? tabi okuyabilirsin delil zaten sormuyor Niye Fatih'e okuyorsun kardeşim diyorsun bu adama kabirde? E ben işte Diyanet'in fetva koluna sordum. Caizdir dediler. Delil sordun mu yok. Ben zaten delilden ne anlarım. Hadi seni açtık. Müktü sorduğun adam adil mi? Yani Allah'tan korkan, sakınan, farza, harama bunlara dikkat eden bir kimse mi? Sorduğun kanal da zaten güvenilir değil. Yani bu kimsenin kurtarı bir tarafı yok sen neyine güvendin ha desen ki ben işte hadis kitabına baktım sahih zannettin zayıf bir hadise denk ama sahih zannettin de onunla amel ettin bu adam kurtulur hata etmiştir çünkü bu adam hata ile e, kasıtlı yanlışın arasını ayırt etmek lazım eğer sen müftiye havale ettin ama e, sorduğun müftüde fasık ise burada kurtarır bir tarafın yok Adil bir müftiye sordun. Yani dinine, din, dindarlığına dikkat eden birisi, işinde ehli birisi fakat o hata etti. Onun yanlış bir fetvası sana geldi. Yani sahih zannettiği fakat aslında zayıf olan bir hadis sana söyledi. Sen de bu hadisle amel ettin. Delilinde sordun. O da sana hadis söyledi. Fakat hadis zayıf. Sen bilmiyorsun ama zayıf sahih nedir? Bilmiyoruz. Burada sen bu hadisle amel ettiğinde sünnetle amel kazanırsın. Vebal o müftün üzerindedir. Gerçekten o da iştahat etmiş de bu neticeye ulaşmışsa, samimi ise bu konuda Allah'tan o da icra alır. Çünkü bilmeden hata eden konumdadır o. İştahat edip de hata eden konumdadır. Ama bile bile saptırmışsa, yani zayıf olduğunu bile bile onunla fetva vermişse insanlara, buradaki vebal o müftü aittir, soran kimse ait değildir. Çünkü onun gizli halini ne bilsin kalp amellerini bilemez soran kişi. Ondan vebal gitmiştir. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu ten gelen Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste sabit bir durum. Kime bir fetva sorulur da diyor, derdi fetvayla insanın yanlışa sevk eden kimsenin günahı diyor, tamamen bu fetvayı veren kimsenin üzerinedir buyuruyor hadiste. Çünkü sen o insan sana güvenmiş, el müsteşarı muhtemelen buyuruluyor hadiste, müsteşar, kendisiyle istişare edilen kimse güvenilir olmalıdır. O sana güvenmiş, işte zahirdeki adaletine güvenmiş ama senin kalbinde hevaya meyletmişsin, işte toplumda yaygın olan bir şeyi söyledin. Çünkü sen hayır kabirlerde Kur'an okumak bidattir desen tepki alacaksın. Bundan korktun. Bu korkun açık edemedin ve insanlara böyle bir fetva verdin. İşte bu fetvanla kim amel ettiyse onların günahı senin e, bu fetvandan dolayı sana yükleniyor. Bile bile yapıyorsun bunu çünkü. yanlış oldun bile bile. Karşıdaki bilmiyor. Böyle bir bilmezlik halinde cahil mazurdur. Yani aldatılmıştır o. Üzerine düşeni yapmış ama burada bir deşeriyi bir zaafa düşerek hevaslı amel etmiş ve yanlış fetva vermiş. Vebali o kimseye ait. Bu külli bir hal haline alırsa, yani mesela adil olmayan kimseler din namına şeyti gibi hale gelirse. Hocam mesela bir bir hoca gidiyor mesela bir, bir amel yapabilir mi Peygamber esasına hep yaptığı mesela? Hocada ona bir Resulü Ekrem Salih Selim'in yapmadığı fakat bidat olan bir şey söylüyor mesela. Bir Şimdi bunu bunun, bunun başlangıcında bir sakatlık var zaten. Sen hadisi görüyorsun. Bu hadisi de amel edebilir miyim diyoruz. Yok. Hadis dedi mesela? Diyor ki yani bir de salih haber yapmak diyor. O da mesela Peygamber Salih Selim'in yapmadığı bir şey yapmış gibi ama bu bidat mesela. Aldatıyor. İşleyen kişi bidat görüyor mu yani? Eğer sorduğu kimse sorduğu kimse e, adil bir şahitse Adil bir şahitse, vebal o kimseye ait. Yani bu konuda delil istemek zorunda. Delil de istedi, o da zayıf bir delil verdi mesela. Pidatların çoğu mesela zayıf. Asılsız veya İsra'liyat rivayetlerden kaynaklanabiliyor. Böyle bir şeyle fetva verdi. Mesela boynu meshetmek. Abdest alırken boynu meshetmek zayıf. Şiddetli bir zayıf. Ama tutuyor bunu delil olarak kendisine soran kimseye işte boyna mesedebilir miyim dediğinde boyna meset diyor. Ya abdest tarif ederken boyna meset çünkü Allah Resullallah'la hesap buyurmuştur ki kim abdest alırken boynunu şöyle mesederse cehennem buharlarından kurtulur. Bu hanesi söylüyor. Bunun delil getiriyor. Bunun zayıf olduğunu bile bile bununla fetva veriyorsa vebal bu fetvayı verenedir dır. Soran kimsenin üzerine düşen vebal ise sorduğu kimsenin adil bir şahit olmasını aramaz. O Adaletini biliyor, öyle. o kimsenin öyle görüyor, öyle soruyorsa o kendisinin üzerinden vebali atmıştır. Delil istiyor, delil istediğinde de böyle bir delil veriyor mesela. O üzerine düşeni yapıyor. Yani kendinin gücünün yettiği şeyi, yani iştahat ediyor soran kimse aslında. Gücünün yettiği şeyi yapıyor. Ben adil olan müftiyi aradım, o fetvasını verene de delil sordum, benim gücüm buna yatıyor Bu delilin sayını zayıfını bilmeyebilir o kimse. Burada vebal fetvayı verene. Her bidat işleyen bidatçı olmuyor. Yok, her bidat işleyen bidatçı değildir. Her küfür işleyen kabri olmadığı gibi. Yani fiil ile fail arasında bir ayrım vardır. Kişilerin konuları farklı farklı olabiliyor. Demek istediğimiz bu yaygın bir hal alınca kitab düştüğü durum bu idi. Yani evveliyatında alimleri, raipleri bir takım batıl ameller işlediler yanlış itikat ve amellerde bulundular. Bu amellerinden dolayı halk onlardan yüz çevirmedi. Yani ilim ehlininde de kendileri gibi olmasını istediler. Yani kendileri giyip içiyorsa, eğleniyorsa alimlerinin de kendileri gibi olmasını istediler. Ve alimler de bunlara uydu. Bu yaşam tarzlarına uydu. Tıpkı işte şu e, cumartesi günü avlanmama meselesinde olduğu gibi. Alimler bunları uyardılar ama onlar tınmadılar, tınmamalarına rağmen alimleri onlarla hala iyi biçmeye, beraber teşrik-i mesai yapmaya devam ettiler, tavır koymadılar. Yani Allah'ın emrini hafife aldılar. Sevgi ve dostlukları Allah için olması gerekirken kendi menfaatleri için olur oldu. Allah'a isyan edilmesine rağmen o kimselerle diyaloglarına hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiler. Söylemediler mi? Söylediler. Yani Allah'ın emrini yine söylediler. Allah bak bunu yasaklıyor, yapmayın etmeyin. Dinlemiyorlar, buna rağmen hala devam ediyorlar. İlişkilerinde hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiler. Lanetlenmelerinin sebebi bu. Halk da böyle alimler istedikleri için kendilerine uyan, alimleri bir kere saptılar. Kendi nefislerini Allah'ın dininden saptırdılar, Allah'ın hükümlerini değiştirdiler. Tahrif, tebdil yaptılar yani. Tıpkı işte şu Mayda 44'te geçen hadise gibi. Sıradan birileri mesela zina işlediğinde rejimi uyguluyorlar, hırsızlık cezasını uyguluyorlar ama seçkinlerinden, soylularından birisi yani e, menfaat kapılarının, musluklarının kuvvetli aktığı yerden birisi bu işe bulaşınca onu uygulayamadılar, Tevrat'ta geçen hükmü uygulayamadılar. Ne dediler? İşte biz bunun yüzünü karartalım, rezil edelim, sokak sokak dolaştıralım, Allah'ın Tevrat'taki hükmü budur dediler. Muhammed Aleyhisselatü geldiler. Belki onda daha hafif bir hüküm buluruz dediler. Yani bu hükmü uydurmadan önce. Geldi der ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedi. Söz bu. Bana getirin Tevrat'ı dedi. Tevrat'ı istedi. Tevrat okuyucular geldi. Tevrat okuyucuları okurken geveledi. Yani zina edenin suçunu biz cezalandırılmasını tahmim olarak buluyoruz dedi. Tahmim nedir? Yüzlerini kömürle boyayarak, kapkara yapıp sokak sokak dolaşarak rezil etmek. Öldürmek değil ama. Rejim etmek değil. Bunu böyle değil dediler. Okuyun Tevrat dedi. Okudukları zaman rejim ayetinin üzerine elini basarak orayı okumadan geçti okuyucuları. i̇bn Selam Radiyallahu'na Müslüman olan bir Yahudi ve alimlerindendi Yahudilerin. Alimlerinden olduğu için biliyordu. Yani her Yahudi bilmiyor Tevrat. Alimlerinden olduğu için Tevrat'taki hükmünü biliyor. Allah'ın Resulü söyle diyor, şu elini kaldırsın, elin altındaki yeri okusun. Öyle kaldırtınca gördüler ki, rejim hükmü aslında Tevrat'ta var. Yani Allah'ın hükmünü bunlar tebliğ ettiler, değiştirdiler. Halk da bunu istiyor zaten. Hem kendileri sapıttı, hem de kendilerine tabi olan insanlar saptırdılar. Bugün resmi kurumlar, bu ister suud, fetva heyeti olsun. İster TC'nin Diyanet EYT'i olsun. İster Osmanlı'nın Şeyhülislamlık makamı olsun. Fark etmez. Resmi makamların alimleri, görevleri hep böyle tavizkarane bir tutum izlemişler. İşte saray alimleri denilen kimseler. Bunların içerisinde çok nadir, çok az kimse adaletle, hakkaniyetle hareket etmiştir. Bunlar da biz biliriz zaten. Yani bunlar Asırlarca meşhur olmuştur bu adaletleriyle. Yani yönetimlerin kendisine yapacağı tehditten korkmamış, sağladıkları menfaatleri aldırmamışlar. Yani sadece Allah'tan karşılık bekleyerek hareket etmiş, nadir insanlar çıkmıştır. Ama çoğu bunu suistimal etmiştir. Yani yönetimin arzuladığı şekilde fetva vermek. Şimdi düşünün, sadece Türkiye değil, dünya çapında, İslam aleminde şu an, yürüyen bir siyaset var. Mesela iftar vakitleri, ezan vakitleri, namaz vakitleri vesaire vesaire. Ramazan vakitleri, hilalle tespiti mi yoksa hesapla tespiti gibi mi? Diyanetten nadir birkaç kişi çıkmış ve diyanetin üzerinde bulunduğu bu hesaplama sisteminin hatalı, yanlış olduğunu beyan etmiştir. Fakat diyanet hem devleti çünkü siyasi bir şey var, otorite var. Hem halktan gelecek tepkileri dikkate alarak kitap ve sünnetin gösterdiği gerçeğe kulak tıkamış, buna kulak tıkamayanlar da görev dışı yapmıştır, bastırmıştır. Bugün herhangi bir camide e, görevli imam sünnete ulaşıp da sünnete göre namaz kılmak istesin, iki şeyle karşılaşır. Bir, halktan gelecek tepkiler. İki, memuru olduğu yönetimden gelecek tepkiler. Halkı bastırsa, halkı ikna etse, yönetimle karşı karşıya kalır. Zamanında Çubuk'ta böyle bir hadise yaşanmıştı. Bir tane yaşlı bir imam vardı. Bu e, İbn-i Kayyım'ın Zadül Mead kitabını edinmiş. Arapça'da bilen bir imamdı bu. Bu, e, Zadül Meadd'i okuyunca işte kabirlerde Kur'an okunmayacağı. Yani sahabenin uygulamasına, tabinin uygulamasına böyle bir şey olmadığı. Hatta bunun sünnete ters olduğu, bidat olduğu. Bunları öğreniyor, güzelce idrak ediyor. O zaman e, biz de liseden yeni mezunduk. Bir de ilimle ilgendiğimizde Çubuk Diyanet Din Görevlileri Derneği'ndeki imamlar benden rica ettiler. İşte biz buna cevap veremiyoruz. Senin hadis bilgin var. İşte sen verirsin ancak. O zaman tabii bizde de mezhep kültüründe yetişmiş kimseler olduğumuz için kabirde Kur'an okumayı savunuyoruz. Biz ona kabirde Kur'an okumayı savunmak üzere gideceğiz. Ben ona birkaç tane hadis saydım ama hadis bilmiyor adam. Bir tek Zadül Meadi okumuş. Arapçası da var. İşte bana kesinlikle Osmanlı'dan, alimlerden, şunlardan bunlardan getirmeyin. Kitap, sünnet, sabit tabi, başkasını kabul etmiyorum diyordu. Böyle bir şey vardı. Ben de tuttum buna birkaç tane hadis söyledim biz hadis ilmini böyle detaylıca öğrendikten sonra bunların tabi zayıf olduğunu öğrendik de o zaman için e, biz bu hadisleri söyledik, getirdik İmam sustu hadis söylenince bir şey demedi, neyse bu tartışmanın açılmasının sebebi şu Diyanet'in müfettişleri geliyor, çubuğun falanca bir köyü, müfettişler işte imamı denetliyorlar, muhtemelen köyden de şikayet var bunun hakkında, çünkü tarikatçı bir şeyh var bunun amcasının oğlu, akrabalar bu tarikatçı Şeyh'e reddiyeler veriyor bu adam. Halk, köyde işte onu bir turizm meselesi olarak kullanıyor bu Şeyh'i. Çünkü Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiler geliyor. Muhsin Yazcıoğlu falan geliyor vesaire vesaire. Neyse, muhtemelen şikayet üzerine Diyanet Müfettiş gönderiyor buna. Bunlar da açık arıyorlar bunda. Yani bakıyorlar, bariz bir açık yok. İşte bir cenaze oluyor. Tam o zamana dek gelmiş müfettişler. İşte ölüye yasını okumayacağını mı? Yok diyor, ölülere Kur'an okumak bidat, caiz değil diyor. Nasıl olur falan filan, müfettişler insafa geliyor, araştırıyorlar. Gerçekten bunun dediği gibiymiş, doğruymuş diyorlar o ara. Ve bu adama ödül veriyorlar. Yani şikayet ediyorlar adama ama, yani Allah'ın takdiri öyle gerçekleşiyor. Adama artık maaş ödülü mü, kademe ilerlenmesine bir ödül veriyorlar. Yani sünnete uygun, araştırarak amel ettiği için ödül veriyorlar. Ödül verilince bakın din görevlileri derneğindeki, çubuktaki, köylerindeki, merkezindeki bütün imamlar ayaklanıyor. İşte buna bizim önüne geçmemiz lazım. Nasıl olur? Biz okuyoruz, o okumuyor. Ondan dolayı ödül diyor falan. Böyle bir tartışma olmuştu demek istedim. Ee, bu Allah'ın yardımıyla olmuştu şüphesiz. Yani adam samimi davranmış. Bundan dolayı Allah yardım etmişti o kimseye. Ee, fakat olay maalesef böyle olmuyor. Bu zaten uzun sürmedi. Bu tartışmalardan sonra insanlar tutta işte sünnetlerine, sahabe'ye, tabiine, bu delillere bakmadılar, nesiplerden, falanca'nın kavvinden, filanca'nın kavvinden filan filan diyerek o zaman işte diyarbakır başkanı Mehmet Nuri Yılmaz e, bir fetva verdi, o konur diye tamam. Yani e, bunun üstü tekrar kapatıldı. Bu imam ücra bir köşede kendi başına öldü gitti. Yani e, herhangi bir şeyi olmadı fonksiyonu olmadı. Demek istediğim yaşlı olmasa yaşı bayağı ilerlemiş, senelerini vermiş, emekliliği yaklaşmış. Hatta bildiğim kadarıyla emekli olmuştu da Fahri olarak yine imamlığa devam ediyordu. Öyle bir şeydi o adamın durumu. Genç olan imamları sürgün ediyorlar. Veya pasif görevleri alıyorlar. Bunlar vaki olan şeyler, yaşanmış olan şeyler. Birisi yönetimden kaynaklanıyor, diğeri halktan kaynaklanıyor. Böyle bir durumda insan nasıl, şimdi maaş aldığı bir yer var, evini geçindirecek, adam başka bir işle ilgilenemiyor, işi bu. Maaş alacak İşte maaşla ilgili devletten böyle bir baskı oluyor. Halktan böyle bir takım tepkiler oluyor. Ama onların suyuna giderse başka, benim Arapça öğrendiğim bir imam vardı şeyde Sivrisar'da. E, görev yaptığım köy Çerkez Köyü. Karaçay kabilesinin köyü, Çerkezlerin, Çeçenlerin. E bunlar şimdi İslam'a geç girmiş bir millet olduğu için e, Türklerden kalma eski adetleri var, şamanizmden kalma adetleri. Yedi göbek sayıp bunlar birbirini mahrem sayıyor. Yani yedi göbeğe kadar birbiriyle evlenmiyorlar ve tamamen mahrem. Yani haremlik, selamlık yok, kadın erkek birbirine rahatça sarlıyor falan filan. Ben de protesto ettim. Yani sağlık ocağında çalışırken o zaman köyün, köyde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum sağlık ocağında hiçbiriyle muhatap olmuyorum. Çünkü evlerine gitsem haremlik, selamlık falan hiçbir şey yok. Haremlik, selamlık uyguladığımda mesela diyelim iftara davet ediyorlardı. Ben gidiyordum tek başıma bir odada oturuyordum. Oturup oturup geri dönüyordum mesela. Onlar hep bir aradalar, beraberler falan. Baktım ki durum böyle. Hiç şey yapmadım, karışmadım. Bir müddet sonra buraya bir imam geldi. Bu imam Konya'da işte güzel bir Arapça eğitimi falan almış. Herhalde Muhammed Salih 2.'nin medresesinde <gülüyor> mezun. Ondan ben Arapça falan öğrendim. E, bu medrese usulü öğrendim. Yani istifade edebileceğim bir şekilde istifade ettim. Fakat imamı da hep nasihatledim yani. Bak sen imamsın. Çünkü ondan önce imam yoktu köyde. Bana teklif ettiler. İşte sen biliyorsun falan filan diye. Ben reddettim. Çünkü başıma gelecek şeyi biliyorum. O yüzden reddettim. Dedim ki bak dedim hocam bu insanların böyle böyle durumları var. Sen de biliyorsun ki bu bizim dinimizde caiz değil. Ben bu sebeplerle bu imamlığı kabul etmedim. Yani namazları benim kıldırmamı istemişlerdi. Böyle bir durum var. Yok ya falan dedi. Önemli değil. Bu imamla başladı. İşte ben Arapça öğreneceğimi öğrendim. Baktım ki hutbeler olsun, şeyler olsun, bir şey yok hoca. Ben sana demedim mi? Hani bak böyle böyle bir durum var. Bunları uyarman lazım. İşte mesela cemaatten bir tanesi, köyün yaşlısı, bilmiyorum belki ölmüştür şimdi. Millet belli bir kıbleye dururken, yani kıble belli, adam böyle duruyor. Niye böyle duruyorsun? Dendiğinde ben makamı İbrahim'e dönüyorum diyor. Yani sen buradan makam İbrahim'e dönebiliyorsun. Yani böyle insanlar herkes kendi bildiğini okur vaziyette yani. Dinlemiyor. Neyse, bir müddet geçti. Hocam, bu koyun sürüsü nereden çıktı? Koyun sürüsü oldu. <gülüyor> Tavuklar, koyunlar falan filan. Baktım ki köylüler hocaya, hocaya ikramı sever. <gülüyor> e, koyunlar falan gelince hocanın dili iyice kesildi yani. Bir baktım, hoca da cemaate uydu. Yani kıble değiştirmeye değil. <gülüyor> Haremlik, selamlık gibi meseleler. <gülüyor> Hoca ne iş? <gülüyor> ya işte fitne çıkarmama, maslahat falan var ya. İşte ondan sonra bunlar devreye giriyor. Yani dini değiştirme. Eğer halkı değiştiremiyorsan bu sefer dini tarif etme gündeme gelir. Allah korusun. Benim de korktuğum şey buydu. Yani çünkü insanda bir zaaf vardır. <gülüyor> Menfaate karşı zaif. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilir ama zayıf isnat da gelmiştir. Fakat seleften bazıları bunu söylemiştir. Ya Rabbi, yani dua bu şekilde. Ya Rabbi, sevmediğin, facir bir kimsenin nimetini, onun elinden bir nimeti bana e, nasip etme ki kalbim ona sevgi beslemesin. Diğer bir zayıf bir rivayet daha vardır ki mana olarak bunu destekler. Cubilletil khul, kulub diye, yani e, cibiliyet derler. Yani kalplerin tabiatı kendisine iyilik edene sevgi beslemek, kötülük edenlerine buğz etmek üzere yaratılmıştır. Yani insanın, fıtratın tabiatında böyle bir yapı var. Dolayısıyla eğer sen fasık bir toplum içerisinde, Allah'ın emirlerini, Resulünün sünnetlerini hiçe sayan bir toplum içerisinde yaşarsan ve Allah'ın senin için koyduğu çizgileri net bir şekilde koymazsan mutlaka bu yapıda erir gidersin, asimile olursun. İnsan tabiatının böyle bir şeyi vardır. Şöyle bir hikaye anlatırlar. ya Bunu sufiler anlatıyor. Bir kimse diyor, yani bunu tecrübe ettiklerinden söylüyorlar, ve vakaya uygundur, hadis-i şeriflere uygundur yani. Bir kimse diyor, delale Hayrat, mesela Şazeli sufiler içerisinde günlük birleridir. Onlar başka bir şey bilmez. Sadece Delali Hayrat okurlar, salavatlar okurlar. Bunlarla erişeceklerini düşünürler. Bir kimse diyor, İçkicilerin, ayyaşların yani sufilerden birisi ayyaşların ortasına otursa, alçsa eline dalail Hayrat kitabını okumaya başlasa, yani salavatı okusa, onlar da bir taraftan içmeye devam etse diyor, yemin ederek söylüyor ki 24 saat geçmeden diyor bu da diyor dalail Hayrat'ı bırakır onlarla içmeye başlar diyor. İnsan tabiatı böyledir diyor. Şimdi 99 kişi öldürmüş adamın kıssasına bakın. Ne diyor o alim? ortamını değiştir. Çevreni terk et. Yani senin 99 kişi öldürünceye kadar buna imkan bulabildiğin ortam iyi bir ortam değil. Bu ortamı değiştir. Falanca yerde salihler var. Git onların arasına karış. Ancak bu sayede tevben kabul olur. Yani çare olarak da bunu söylüyor. Bu ortam çok önemli bir şey. Dolayısıyla eğer batıl işleyenler, özellikle bizim zamanımız gibi, batılın haktan daha çok sevildiği, daha çok el üstünde tutulduğu yalancının, Doğru söyleyene tercih edildi. Yalancı daha çok işine geliyor. Hainin emin görüldüğü, emin kimsenin de hain sayıldığı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman alamet olarak bunları sayıyor. Böyle ortamlarda insan kendisini koruyan, sünnette, kitapta gelen çizgileri koymazsa mutlaka o kalabalığı artıran bir e, parçalardan bir tanesi olur. Allah korusun. Bu yüzden mesela... Daha tabi'in dönemindeki şu çizgilere bakın. Bidat ehliyle, fasıklarla, aleni günah işleyenlerle mesela çok keskin vela ve berâ çizgileri koymuşlar. Bidat ehliyle oturan onlar gibidir. Mesela bir kimse aslında bidat ehli olmasa bile bir bidat ehliyle konuşuyor, onunla muhabbet ediyorsa ona da selam kesmişlerdir. Daha tabi'in dönemi. Yani adam akıllı, bidatler yaygınlaşmamış, batıllar yaygınlaşmamış. Bizim zamanımızdaki gibi de değil yani. Derhal bu tedbirleri almışlar. Ya biz ne yapacağız? Yani sokağa çıktığınız zaman bidatlere, fısklara, Allah'a isyana bulaşmamış bir ortam göremiyorsun neredeyse. Bu sebeple Müslüman ahir zamanda kendisini daha çok korumaya alması lazım. Kulağını, gözünü, kalbini daha sağlam muhafaza etmesi lazım. Dininden daha fazla haberdar olması lazım. Ruhyani'nin Müslüman'a gelen bir rivayette öyle karanlık geceler gelecek ki kişi Müslüman olarak akşamlasa sabah kadar kafir olacak. Müslüman olarak akşam, sabaha erse akşama kadar kafir olacak diyor. Böyle bir zamanda diyor ancak Allah'ın ilimle ihya ettikleri kurtulacak diyor. Bu zaman ilimle uğraşma zamanıdır. Yani ilimle kendini koruma zamanıdır. Öncekiler, öncekilerde amel galipti. Yani amel eden kurtuluyordu. Çünkü ilmi açıdan tehlikelere çok ciddi muhatap değildiler. Bidat olan itikat ve ameller onların arasında çok yaygın değildi. Ama bizim zamanımız amelden çok ilmin önemli olduğu bir zaman. Çünkü kişi şu an ilimsiz olarak amel etmeye kalksa %100 bidatlara bulaşarak amel eder. Yani iyi bir şey yaptığımı e, zannederek kötü bir şey yapar. Ama ilimle hareket eden belki az amel eder ama ilimle yapılan doğru ve az amel ilimsiz yapılan bidatle, batılla karışık çok amelden hayırlıdır. Selep bunu üstüne basa basa söylüyor. Niye? Aklı bir örnek bak. Sen eğer doğru bir istikamette gidiyorsan sürünerek de gitsen varacağın yere varsın. Ama batıl bir istikamette gidiyorsan Koştukça uzaklaşırsın. Çünkü batıl bir yola gidiyorsun. Bu sebeple amelin az olması sıkıntı değil. Doğru olması Allah'ın kabul edeceği amel olması. Bizim e, bunu sağlamamız ancak ilimle mümkün. Kitap elinin sapması hangi sebeple olmuş? Demek ki kendileri, halk imanlarının kendilerine yüklediği kitabla muhatap olmak, onun Rasulü muhatap olmak, Tabla ve sünnette muhatap olmak konusundaki vazifelerini yerine getirmemişler. Bunu sadece belli bir sınıfa tahsis etmişler. Bunlara işte yağını, balını ellerinin altından eksik etmeyerek kendilerini kurtaracaklarını düşünmüşler. Biz bunlara iyi bakalım, hocalara yedirelim. Yani bizde var ya hani kültür olarak yerleşmiş. Bu kitap elinin arzasıydı esasında. Onlar altınları, dünya malını gizlice, yani insanların ellerindekilere yedirmişler. E, göz dikeler. Zahid olmazlar. Çünkü e, mesela peygamberlerin davetlerinin hepsinde Allah Azze ve Celle onların dilinden şunu beyan ediyor. Değiniz ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunu deyiniz. Hemen akabinde şunu söylemesini emrediyor Allah Azze ve Celle peygamberlerine. Dedim, ecrim ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Mesela ilk okuduğumda, bu ayetleri okuduğumda ben tam bağlantı kuramıyordum. Neden La İlahe İllallah'ın arkasında hemen benim ecim Allah'a aittir diyor. Yani benim amelimin karşılığını Allah verecek. Neden hep bu? Sonradan düşündüm baktım ki, mesela büyük cemaatler, Türkiye'deki faal cemaatler, yani büyük kitlelere hitap eden dini cemaatler, bunlar büyük kitleler aslında. Türkiye'de aslında ses getirmesi gereken şeyler. Fakat fısk ayyuka. Batıl yine de ayyuka. Neden böyle? Çünkü mesela düşün Fethullahçılar veya Süleymancılar, Bunlar bütün işlerini halktan topladıkları yardımlarla götürürler. Bunların hak bildikleri şeyler var idiyse de e, halktan gelen muslukların kapanmaması için söylemiyorlar. Ama peygamberlerin yolu ne? Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Kişi bu tevhidi gerçekleştirirse yani la ilahe illallah bir parçası aslında bu. Yani benim beklentim sadece Allah'tan. Yani benim korktuğum makam makamda Allah Azze ve Celle beklenti içerisinde olduğum umduğum makamda sadece Allah Azze ve Celle. Bakın tevhidle çok alakalı bir şey esasında bu. İnsanlara tebliğ edecek kimselerin de bu tevhid bilinci üzerinde olması lazım demek. Ki. Böyle olmadıklar için insanlardan beklenti içerisinde girdikleri anda hak tavizlere uğruyor. Kitab elinin sapmasının sebeplerinden birisi de bu işte. Peygamberlerin yolunu terk etmeleri. İnsan herhangi bir şeyde e, Allah'ın emri olan veya yasa olan bir konuyu tebliğ ederken korktuğu veya umduğu makam Allah'ın dışında bir makam olursa Allah korusun işte Dinin tahrif edilmesine götürüyor bu. Mesela bugün insanlar namazın, terkinin, küfür olduğunu söyleyemez oldular. Bunu Allah Resulü söylüyor. Yani maslahat, maslahat bu. Yani insanların maslahatı namazın, terkinin, küfür olduğunun açıklanmasıdır bakın. Çünkü Allah Resulü bunu açıklamıştır. Maslahat, asıl maslahat nedir? Allah Resulü neyi söylediyse o maslahatın kendisidir. Neyi söylemediyse o da mefsedetin kendisidir. Yani asıl bu. Usul bu. Ama bugün insanlar tam tersini bakın maslahat dediler. Niye? Çünkü şunu itiraf etseler yanlışlar ortaya çıkacak. Ya şimdi e, insana işte tevhid anlatmamız lazım. Şimdi namazı terk küfür dersen bir daha gelmez. Bu bir daha işte tevhidle anlayamaz. Bak maslahat oldu çıktı. Yani peygambere rağmen bir söz bu. Bunun gibi meseleler. İşte video. Video maslahat mı? Aleykümselamün aleyküm, aleyküm selam. Diyor ki şimdi video sayesinde bir sürü insan selefin akidesine ulaştı falan filan. Yahu bunda bir maslahat olsaydı bu şeriatın sahibi senden daha iyi bilir bunu. Bunda bir maslahat olsaydı şeriatın sahibi buna izin verirdi ya. Davetin sahibi sen misin Allah mı? Bu davetin sahibi video kullanmana, suret kullanmana yani izin vermiyor. Ama biz videoyla davet ettiğimiz zaman bir sürü insan Müslüman oluyor. Kimin dininin Müslümanı? Allah'ın dininin Müslümanı mı? Yoksa senin uydurduğun dinin Müslümanı mı? Çünkü Allah'ın dininde suret haram. Bu tıpkı şey gibi. İşte Adıyaman'da biliyorsunuz malum bir zat var. Ay yaşlar gidiyormuş, tevbe ediyormuş falan filan. Bak bir sürü insan orada tevbe ediyor. Ay yaşlar güya. Ona niye masum eee bunu masum görüyorsun bu metodu zaman? Niye? Çünkü yanlış. Yani adamların metodu yanlış bir kere. Akidesi yanlış. E bizim doğru ve yanlış ölçümüz ne? Kur'an ve sünnet. Yani Kur'an ve sünnete biz kendimiz bir kere uymuyoruz ki başkasını biz neye <gülüyor> davet edeceğiz? Kur'an ve sünnet senin yaptığın için yanlış olduğunu söylüyor. Sen de diyorsun ki hayır efendim bu yanlış olsa bile bir sürü insan Müslüman oluyor bu sayede diyorsun. Maslahat Allah ve Rasulünün izin ve emir verdiği her şey. Mevsedet ise Allah ve Rasulünün yasakladığı her, her şeydir. Biz bazı şeylerde maslahat görsek bile aslında onda bizim bilmediğimiz açıdan mevsedetler vardır. Allah bilir biz bilmeyiz. Bizim nefsedet gördüğümüz bazı şeylerde de aslında hayırlar vardır, maslahatlar vardır da biz bilmeyiz. Mesela namazın terki küfürdür ifadesi. Biraz toplumda itici geldiği için bunu örnek veriyorum. İtici, mefsedet gibi gözükse bile hayrın ta kendisidir. Yani masraatın ta kendisidir bu. Eğer bu masraat olmasaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylemezdi. İnsanların en merhametlisi. Allah azze ve celle'nin rahmet sıfatıyla, şefkat sıfatıyla övdüğü zat. Hiçbirimiz için böyle bir şey sabit değil Allah katında. Ama Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e sabit. Adı alemlere rahmet olun. Ve ne erselnâke rahmeten Alemlere rahmet olarak gönderilmiş o insan diyor ki kim namazı terk ederse kafir olur. Biz de diyoruz ki abi bu çok itici bir söz. O zaman bizde var bir yamukluk. Eğer biz bunu itici buluyorsak demek ki biz daha olmamışız. Yamukluk bizde ki Allah Resulü'nün sözünü sözlerin en güzeli olarak görmüyoruz da kendi uydurduğumuz bir anlayışı daha güzel görüyoruz. Kendi uydurduğumuz bir üslubu daha güzel bir üslup görüyoruz Allah Resulü'nün üslubundan. Bunlar işte e, halktan, sapmanın ve başkalarını saptırmanın mukaddimeleri. Yani insan e, peygamberlerin metodundan sapınca, yani e, pratik bir cümleyle özetlenmiş bu, eğer inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Ehli kitap böyle yaptı, alimleri böyle yaptı ve insanlar da bundan, bu dinden alıkoydular. Hem kendileri saptı, hem de başkalarını saptırdılar. Allah Azze ve Celle onları anlatarak, siz onlar gibi olmayın hitabıyla bu ümmeti onlara benzemekten sakındırmıştır. Allah izin verirse 161. ayetle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe şerikelek ve estağfurke ve